Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler ve Ruhuf Kösemen'le berabersiniz. Bugün 8 Mart, 2022 yılının 8 Mart'ını idrak ediyoruz. Kadın Hareketi'nin taleplerini ve 8 Mart iletişimlerini genel olarak hem Kadın Hareketi'nin hem kurumsal dünyanın konuşacağız. Rauf, hoş geldin. Hoş bulduk. 8 Mart'a da hoş geldim. Bir aslında başlamadan önce galiba şöyle bir gelişmeleri almakta ya da gidişatın ne yöne olduğunu yorumlamakta fayda vardı ama. 8 Mart kutlamaları ya da 8 Mart idrakları uzunca bir süredir yapılıyor ama son 20 yıldır dünyada çok köklü değişiklikler oldu. Hem 8 Mart'larla ilgili hem kadın hakları ve hareketiyle ilgili. Son birkaç yıldır da pandemiyle birlikte mesele iyice hızlandı ve sonuç alıcı hale geldi diyelim bazı noktalarda. Bu konuda yorumlarını alarak başlayalım bence. Bir büyük çerçeveyi çizelim. Önce büyük resme bakalım diyorsun. Elbette çünkü 8 Mart iletişimlerini konuşurken bu genel çerçeveyi düşünmeden konuşmak çok verimli olmayabilir. Bir aslında 2021'den itibaren de bir bakmak lazım. Hani 2021 geçtiğimiz yıl pandeminin artçı şoklarını hissettiğimiz ve küresel sistemin nasıl dönüşeceğine dair bir donmuş andı. Hala o donmuş an çözülmüş değil. The Great Reset diye G20 ülkeleri büyük bir sıfırlamayla yeni bir dünya kuracağız dediler. Ama bugün baktığımız dünya çok da yeni gibi görünmüyor. Buradan henüz çıkmış değiliz. Ekonomik toparlanma yavaş yavaş başlamıştı ama tedarik sıkıntıları ve yüksek bir enflasyonist ivme geldi. Şimdi çok yakında yaşanan savaş da bunun üstüne ekledi. Bu halde her alanda artan ve derinleşen eşitsizlikleri görüyoruz. Dünyada kadın hareketine baktığımız zaman artık eşitlik talepleri keseşimsel bir paradigma ile ilerliyor. Kadın haklarından değil eşitsizliklerin giderilmesinden, farklı e, grupların taleplerinin birlikte yükseltilmesine giden bir kesişimsellik var. Kesişimsel feminizm deniyor zaten e, buna. Fakat bir yandan bu yönelim Türkiye Kadın Hareketi'nde de var. Ancak özellikle İstanbul Sözleşmesi süreci... Sonrasında bir hayatta kalma mücadelesiyle karşı karşıya Türkiye'de kadın hareketi. O yüzden bir yandan bu büyük talepleri yükseltmeye çalışırken, bir yandan da hayatta kalma mücadelesi veren bir hatta ilerliyoruz. Bu yüzden de bu 8 Mart'ta taleplerin iki alanda, birincisi derinleşen eşitsizlik, ikincisi şiddet alanında ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yükseleceğini görüyoruz buradaki iletişimlerin. İş dünyasının iletişimine baktığımızda da orada şöyle bir e, paradigma var. E, geçtiğimiz iki yıla kadar e, son beş yıl iş dünyası yükselen bir trend üzerinde ilerledi. Yani e, kadın hakları, eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde konuşabilecekleri güvenli bir alandı. Ve bu alanda uluslararası e, iş birlikleriyle de beraber... Tırnak içinde öncü sayılabilecek pozisyonlar alabildiler 8 Mart iletişimlerinde. Fakat şimdi özellikle de İstanbul Sözleşmesi süreciyle beraber buradaki politik kavga keskinleşmiş vaziyette ve iktidarla çelişecek şeyler söyleyebilecek mi iş dünyası? Bu 8 Mart'ta epey bir hatta 15 yıl geriye gidip yine kadınlar çiçek diremi dönecek iletişimleri diye merak ediyoruz. Bugün de çoğu kampanyayı göreceğiz. Sende de bu büyük teorik çerçevenin benim söylediğim daha ayakları yere basan versiyonu var. Geçtiğimiz yıl ve bu yılki iletişimlerin karşılaştırmasına yönelik örnekler var elinde değil mi? Evet bu örnekler var ama şunu söyleyebilirim. Söylediğinde çok haklısın. Bir kopuş gerçekleşiyor aslında 8 Mart iletişimlerinde. E, i̇ş dünyası da e, bu kopuşun içinde. İş dünyasının bir kısmı gerçek, hakiki talepleri savunmaya devam ediyor. Az sayıda da olsa çözüm olan talepleri savunmaya devam ediyor. İşte geçen yıl e, iş dünyasının bu alandaki sürdürülebilirlik ve e, sosyal fayda alanındaki öncülerinden bir tanesi e, bir şey yapmıştı, 8 Mart İletişimi filmi yapmıştı. E, bu filmde indirim kampanyaları üzerinden gidip Ceza indirimlerine dikkat çekmişti ve oldukça sert bir şeydi iletişimde Sert bir gerçeklik anlatıyordu ama bitişi lütfen indirmeyindi. Bu yıl firma kadınları tedirgin eden durumları bir şarkı eşliğinde. işte öyle bir şey başlığıyla vermiş. Şimdi aşağı yukarı bu firmada dahil olmak üzere aşağı yukarı 10 yıl kadar önce dili düzeltme kampanyaları yapıyordu iş dünyası ve işte yine iş dünyası içinde yer alan devlet kurumları da benzer şeyler yapıyordu. Devlet kurumları demeyeyim, devlet kurumları buna beş yıl önce geçti ama mesela devlet bankaları vesaire filan gibi yerler neredeyse on yıl önce yaptıkları kampanyada, bu kampanyalarda dili düzeltme, işte kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, eşit haklar tanınması, fırsat eşitliği gibi kavramlar kullanıyorlardı. E, bu kavramlar e, bir süre sonra herkesin kullandığı herkesin e, üzerinde mutabakat kıldığı oluşturduğu kavramlar haline geldi ama gerçek sorunlara ilişkin detayda e, bir takım talepler e, öne süren e, işte kampanyalar veya iş işte dünyasından gelen talepler ya da e, sokaktan gelen taleplerden de giderek uzaklaştı bu talepler biraz daha işte İstanbul sözleşmesi kabul edilsin ya da kaldırılmasın ya da işte bir sadece fırsat eşitliği yetmez cam tavan vesaire gibi şeylere doğru evrildi. Şimdi şunu görüyoruz uzatmayayım lafı bu yıl çok ilginç bir şekilde o açılmış şeyler yani işte dili düzeltelim önce dilinizi düzeltin gibi bundan 5 yıl önce 6 yıl önce herkesin aynı yerde durduğu şeyleri devam ettiriyor. Örneğin devlet bankaları, işte ne bileyim milli havayolumuz geçen yıl şey diyordu, kadın pilottur, başkontrolünüzdür, kapı neandiri olabilir, mühendis olabilir diyordu. Örnekler veriyorlardı ama burası bir havayolu şirketi. Yani havayolu şirketinin işte insan kaynağı vesairesi, Türkiye içindeki özellikle yeri vesaireyi düşündüğünüz zaman e, bu şirketin bunu yapması mesela öncü bir çıkış gibi görünüyor olabilirdi. Ama şu anda bunu belediyeler yapıyor. Yani İstanbul metrosu e, kadınların %90, İstanbul metrosundaki istihdamın 95'inin kadınlardan oluştuğunu, işte mühendisinden e, şeyine, sürücüsüne kadar hepsinin e, kadınlardan oluştuğunu anlatan örneklerle dolu. Şimdi sıradanlaştı bu e, mesele. E, dolayısıyla geriye e, kalan şey hala bunu savunmak olduğunda, işte ulusal yolumuz ya da Devlet bankalarımız hala bunlar üzerinden gittiğinde ya da işte kadın demeyi her yerde var, hakkını ödeyemeyiz vesaire üzerinden gittiğinde geri kalıyor tabii. Yoğun bir şekilde şey de var, her zaman olduğu gibi işte kadınlar iş dünyasına girince güçlenecekler. Yani kendi dükkanını açınca güçlenecek. İşte ona hep ev işi yap demişler bugüne kadar bir başka türlü var olmasına izin vermemişler veya işte düşülememişler başka türlü var olmasını ama bugün kendi işini kurmuş ve kendi işini yapan bir kadınla karşı karşıyaymışız gibi bir de böyle hayalleri var iş dünyasının uzattım mı bilmiyorum ama geçen yılın bu yılın farkı bu yıl hakikaten gerçek bir kopuş var bir radikalleşme var radikallikten kasıt illa yakıp yıkıma değil burada yani gerçekleri daha güçlü, daha sert, daha net, daha köşeli bir şekilde ifade etme yönüne gitmiş ee, bu yılın e, diye, öncü ilanları diyelim. Bu da normal çünkü devlet e, bu konuda belli bir pozisyon aldıkça e, devletten uzaklaşmak zorlaşıyor. E, o yüzden de kitlesel olarak bütün iş dünyasının bu meseleden kopup gelip başka yere doğru ilerlemesini zaten beklemiyorduk. Ee, uf, dolayısıyla böyle e, durum bu yıl Şimdi iş dünyasının iletişimine baktığımız zaman e, bu yıl hakikaten biraz turun kağıdına dönüştüğünü görüyoruz çünkü özellikle sosyal fayda iletişiminde samimiyetin olmadığı e, bir tür hani hep greenwashing üzerine konuşuyoruz ama bu sadece greenwashing yani e, yeşil yıkama değil başka yıkamalar da mevcut e, şirketler dünyasının iletişiminde hani, e, bunda da herhalde toplumsal cinsiyet eşitliği temizliği diyebiliriz belki e, bunun artık yapılamayacağı bir döneme girdik iletişim açısından baktığımızda da Türkiye'de çünkü bir tarafta hakikaten e, çok ciddi bir mücadele yürüten ve o mücadelede de alanın terminolojisini belirleyen bir kadın, kadın hareketi var. Ee, oradan çok geriye düşmek aslında yapılan iletişiminde boşa gitmesi anlamına gelecek. O yüzden de bu keskinleşmeyi ilerleyen dönemde artarak mı göreceğiz acaba özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyalarına yönelik. Yoksa Türkiye'de örneğin sürdürülebilirlik iletişiminde e, gördüğümüz örnekler gibi işte bugün de yaptık raporada koyarız e, kampanyalarını daha sık mı göreceğiz sence? ikiye bölünmüş gözüküyor şu anda. Yani geleceğe yönelik bir şey projeksiyon yapamam ama bugünkü durumu söyleyebilirim geçen yılla konuşarak. Bir devlet bankasının örneğini vereyim. Geçen yılki Kadınlar Günü kutlama filmi şöyleydi. Çocuğunuza kardeş düşünüyor musunuz? Ailenize, aileniz seyahatinize engel mi? gibi sorular soruluyordu bir iş görüşmesinde bir kadına. Ve bu iş başvurularında sadece kadınlara sorulan soruların olmadığı bir iş görüşmesi yaptığımız bir dünya istiyoruz diyordu banka. Şimdi bu bayağı hani gerçekten e, cam tavanı, fırsat eşit, şey, eşitliğini, eşitlikçiliği e, öne alan bir kampanyaydı. Çok iyiydi demiyorum ama geçen yıl buydu. Bu yıl aynı kampanya, aynı e, Devlet Bankası ne yapıyor biliyor musun? Ağzından çıkanı kulağın duydusun diyor. Cinsiyetçi kelimeleri arka arkaya sıralamış. Şimdi çok ciddi bir geriye düşüş var yani. Bayağı dünyanın 10 yıl 20 yıl gerisine düşmüş durumda kendi pozisyonun da 5-6 yıl gerisine Bu demek ki suya sabuna dokunmayan senin dediğin gibi kağıt üzerinde raporlar üzerinde iyi görünecek toplumsal cinsiyet eşitliğine de yatırım yapıyoruz. Bakın sürdürülebilirlik kriterlerinin şu bölümüne şu maddesine çek attık ee, diyecek şeyler yapacak e, gruplar ya da işte kuvvetler çoğalacak onu gösteriyor bu. Yani en azından şu anda çoğaldığını görebiliyoruz. E, tabii e, azalarak da olsa, sayıları azalarak da olsa, gücü artarak da e, şeylerin yükseldiğini de görüyoruz. Daha hakiki taleplerimiz etrafında e, ilerleyen e, şeylerin yükseldiğini de görüyoruz. Mesela bir vitrin düzenleme var bu yıl yapılmış. E, bir giyim firması bu. Erkek giyim firması hem de. E, bir takım haberler okuyor pozitif haberler işte kadınlar kooperatifleri şöyle faydalı dokundu kadınların istihdamı şöyle artıyor işte uzay çalışmalarımızda kadın istihdamı filan gibi hakikaten uzay filan diyor arada e, haberler yapıştırıyor bir duvara e, sonra bu, bu haberlerin üzerine de şiddet haberleri yapıştırıyor ölüm, e, işte zorla evlendirme, taciz vesaire gibi şiddet haberleri kadına yönelik şiddet haberleri e, şey yapıyor yerleştiriyor yani e, ve üzerinde bir, o yerleştirdiği yerin üzerinde bir tür pencere ya da işte bir bakış alanı diyelim ona. Yani böyle bir camdan bir alan açılıyor. O açılan alanda yeniliyoruz yazıyor. E, hashtag yeniliyoruz yazıyor. Vitrinlerimizi yeniliyoruz, yenene kadar da vazgeçmiyoruz diye bitiyor şey mesela. E, bunlar yani işte bir vitrinde ne olması gerektiğiyle ilgili bir bakış mesela bu, bu bu bu şey grup çizgisini sürdürüyor geçen yılki işlerine baktığımız zaman e, bize yakışan eşitlik diyorlardı mesela geçen yıl geçen yılki'nin üzerinde bir radikalleşme sergiliyorlar bir e, erkek kıyafetleri ve kadın kıyafetlerini yan yana getirerek ve eşitlik üzerinden gidiyorlardı geçen yıl e, bu arada bu alandaki e, bugün 8 Mart iletişimini konuşuyoruz bu alandaki İletişim sahasının çok ciddi bir e, tırnak içinde çarpışma e, alanı haline geleceğini de biliyoruz. Zaten uzun zamandır öyleydi ama e, örneğin ortaya çıkan ve gözümüze çarpan kelime değişiklikleri bile ciddi bir mesele haline gelmeye başlıyor. E, zira hemen e, şey yapayım ben küçük bir bilgi olarak vereyim. E, Cumhurbaşkanlığının e, sürdürülebilir e, kalkınma amaçları sitesine girdiğimiz zaman e, orada sürdürülebilir kalkınma amaçlarından toplumsal cinsiyet eşitliğinin mesela cinsiyet eşitliği olarak çevrildiğini görüyoruz Oysaki başından itibaren kadın hareketi de e, Birleşmiş Milletler programları da toplumsal cinsiyet eşitliği olarak kullanıyordu bunu e, daha önce e, her yerde böyle kullanılırken Mesela bu türden küçük değişikliklerle bambaşka bir iletişim çarpışması ...gördüğümüzü ve bunun genişleyerek dalgaların yayılacağını da e, söylemek mümkün gibi görünüyor. E, e, evet, e, şimdi tabii buradaki ikili cinsiyet rejimine dönüş bu. E, yani toplumsal cinsiyet deyince kadın ve erkek dışı cinsiyetleri de kabul etmiş oluyorsunuz. Cinsiyet kimliklerini de ya da işte eğilimlerini de kabul etmiş oluyorsunuz. E, Varoluş biçimlerini diyelim... E, ama onu reddetmenin bir yolu işte bu. İkili cinsiyet rejimine dönüş. Devlet de bunu yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü e, hakikaten kadını kadın gibi, erkeği erkek gibi görmek istiyor. Kafasında olan e, tanımlanmış formların içinde görmek istiyor. Belki de onu yönetmek daha kolay olduğu için öyle e, diyeceğim. Ama öyle değil. İdeolojik bir pozisyon bu. Yani bugün bizleri yöneten iktidarda olan e, zihniyet... Böyle bir zihniyet, bu zihniyete uygun bir pozisyon alıyor. Zaman zaman bu zihniyetin dışına düştüğü oluyor, görüyoruz bunları ama büyük olan da pragmatik nedenlerle oluyor bu. Lakin hani kadın hareketi dediğimiz çok somut bir şey. Yani bizim sözümüzle veya devletin sözüyle falan değişecek bir şey değil yani tarih akıyor her gün bütün hani en karanlık 12. yüzyılın en karanlık döneminde bu memlekette feminizm yükseldi. Şimdi de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Başka hiç kimsenin sokağa çıkamadığı bir konjonktürde kadınlar istedikleri her zaman sokağa çıkıyorlar. Her zaman sokağa domine ediyorlar. Böyle bir hareketi durduramazsınız gibi geliyor bana yani bu. Bunlar boşa çabalar ama Arada e, çok ciddi de insan kaybediyoruz, hasar görüyoruz, zarar görüyoruz. Neredeyse bir cins kırmına vardı bu iş. Tam e, dönmek istediğim yere doğru döndün, teşekkür ederim Rauf. E, şimdi kurumsal dünyanın 8 Mart iletişimlerini e, konuştuk fakat hatırlamakta fayda var. 8 Mart Dünya e, Emekçi Kadınlar Günü bir hak talebi günü, bir e, kutlama ve çiçek günü değil. Ki iş dünyası da sonunda bunu görerek hak taleplerine yönelik iletişimler yaptı ama asıl mesele sokaktaki iletişim, kadın hareketinin iletişimi ve kadınlar sokaktalar. Pek çok farklı grubun, sivil toplum kuruluşunun kendi kampanyalarını ve sözlerini söylediklerini görüyoruz. Örneğin mesela derin yoksulluk alı kadın yoksulluğu üzerinden konuşurken diğer taraftan LGBT'yi artı e, grupları trans dışlayıcı feminizm üzerinden de konuşuyorlar. Çok farklı hak talepleri bir araya geliyor. Bu e, ilk başta da söylediğimiz gibi kesişimsel feminizm 8 Mart'ı da çok çeşitlendiriyor ve bambaşka bir e, hak mücadelesi çerçevesine dönüştürüyor. Tam da bu noktada baktığımız zaman belki de Kadın Hareketi'nin en önemli iletişim başarılarından biri eşikle beraber de ortak bir söz söyleme, ortak bir söz üretebilme kapasitesi oldu gibi geliyor bana. Ee, yani bu, bu konuda ben konuşmayayım <gülüyor> Yani ben sonuçta iletişimle ilgili bölümler söz konusu olduğunda konuşayım. Tam yani, olarak iletişim kısmını yediktim ama böyle. sirenler çalmaya başlayınca, tabii stüdyoda değiliz kaydı yine uzaktan yapıyoruz pandemi koşullarında. E, şöyle bir dönüşüm yaşandı kadın hareketinde. E, özellikle son 10 yıldır ivmelenerek gelen farklı... E, Grupların temsilcisi olan sivil toplum kuruluşları kadın hareketine der bir araya geliyorlar ve ortak talepleri yükseltiyorlar ve ortak kampanyalar hazırlıyorlar. Yani e, sokağa domine etme dediğinle beraber aynı zamanda mesela 8 Mart'ta konuşulan bir çerçeve talepler listesi oluyor ve bu, bu ortaklıkla beraber geliyor. İletişim açısından da doğru bir noktada e, görünüyor bu durum çünkü... Bir kampanya, net bir söylem, net talepler ve bunu destekleyen birbirinden çok farklı onlarca kuruluş. E, sokağın iletişimi açısından baktığın zaman bunun evrilebileceği, bize sunabileceği şansları nerelerde görürsün diye sorayım. Ya ben şöyle bir dışarıdan gözlemci olarak şunu söyleyebilirim. E, aslında toplumsal hayatta gördüğümüz, yaşayan yani. İşte gençlerin arasındaki dünyada, okullardaki dünyada e, cinsiyet eşitsizliği sürmekle beraber e, yukarıda dönen teorik tartışmalardan daha ileride bir pozisyon var. Yani işte trans e, kadınlar var mıdır yok mudur tartışması ortalama bir lisede yok. Yani e, kadınlar gününe trans kadınlar katılmalı katılmamalı mı diye bir tartışma yok. Onlar katılmalı diye düşünüyorlar. Yani o da kadın zaten diye gayet böyle kestirmeden konuşuyor gençler kendi aralarında. E, bu kısmı biraz ilginç. Yani her toplumsal e, meselede böyle ivmeler oluyor, oluyor dünyada. E, i̇şte tarım reformunda falan mesela olduğu söylenir yüzyılın başında. Yani köylüler, partiler daha, e, sosyalist partiler ya da e, başka liberal partiler daha tarım reformunu kendi şeylerine koymadan, programlarına koymadan köylülüğün tarım reformu talep edip hatta gerçekleştirdiği filan örnekler gördük yani biz dünyada. Buna benzer bir şey bu da yani e, toplum aslında biraz daha ileride açıkçası yani yukarıda tartışılanlardan. Bir e, şeyi kastetmiyorum tabii hani şiddet, e, eril e, şeyin sürmesi, tahakkümün sürmesi, eril aile biçimi e, vesaire gibi. Böyle köklü, altyapısal şeylerden söz etmiyorum ama hani bir gösterinin formuyla ilgili kesinlikle toplum daha ileri yani. Bu arada şeyi bir hatırlatmak isterim. 2020'nin sonunu şeyle bitirmiştik, Brezilyalı kadınların muhteşem evet. kazanımları bitirmiştik bitirmiştik. Mesela onun yarattığı moral etki bütün Güney Amerika'da ve bütün Amerika'da da hala sürüyor yani. E bir taraftan e, tabi çok ciddi bir e, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ile evet, beraber evet. burada da tam tersi ciddi bir e, moral çöküntüsüne e, girildi. Daha karanlık ve koyu görünüyor e, gelecek. Belki de bir de tabii şey, iletişimde bildiğimiz bir şey de var. Kötü haberleri duymaya ve dağıtmaya daha meyilliyiz e, insanlar olarak. Fakat bütün bu süreçte baktığımız zaman e, Kadın Hareketi'nin kendi yaptığı kampanyalarda e, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğini, hala vazgeçmediğini ve burada direndiğini de görüyoruz. Yani Türkiye'de genelde bu tür e, değişimlerde bir süre konuşulduktan sonra e, gündem değişir ve yeni gündeme adapte olunur. Kadın hareketinin kampanyaları, iletişimi İstanbul Sözleşmesini bırakmıyor. Ve buradaki talep sürekli yenileniyor ve bu gündemden düşürülmemek için özel bir çaba da sarf ediliyor. Evet iktidar da üstelik İstanbul Sözleşmesi'ne ne gerek var? Şu sayılı yasa bunu zaten içeriyor falan diyor. Bu kısmen de doğru böyle olması. Ama hakikaten hareket buradan sapıp da, ya evet onu savunalıma doğru e, savrulmuyor, vazgeçmiyor. E, burada değişen sadece şu, e, diğer tarafın işte nafaka kesilicilerin mesela, yani erkek niye nafaka veriyor, kardeşincilerin sesi daha çok çıkmaya başladı bu atmosferde. E, bütün toplumsal olaylarda böyle olur zaten. Bir şekilde bir güç dengesi değişimi olasılığı ortaya çıktığında diğer tarafın sesi daha çok e, duyulur. Daha görünür hale gelir. Burada da öyle oldu ama e, baktığımız zaman da öyle somut bir başarı da elde etmişe de benzemiyorlar. Yani herhangi bir yasal değişiklik yapılmış değil. Hazırlıkları var. E, ama şeyin kadın hareketinin geri çekilmemesi, mevzisini korumak için inatla e, direnişine devam ediyor olması bütün onları da durduruyor, yerinde saydırıyor yani. E, biraz e, daha direnildiğinde İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olmak üzere eski mevziler geri alınabilir gözüküyor. Bunu hani hem kadın hareketinin inatçılığı üzerinden söylüyorum hem de genel olarak toplumsal meselelerde hep böyle olduğunu gördüğümüz için söylüyorum. Ee, Galiba sonuna doğru geliyoruz sorayım. programın. Evet son, son bir buçuk dakikaya girdik. Şunu söylemeden geçmeyelim o zaman. Kadın hareketinin bu direnci evet toplumsal taleplerin ve hakların alınmasındaki bir Şeyi de gösteriyor bize yöntemi ve yolu da gösteriyor ama aynı zamanda iletişimin de en temel kurallarından birini de gösteriyor. İletişim yaparken istikrar ve süreklilik esastır e, diyebiliriz belki. E, bu 8 Mart'ta çok iyi haberlerle, çok büyük değişimlerle konuşamadık belki ama e, dirençle e, ve süreklilikle konuşabiliyoruz. Bunun içinde. En azından ben kendi adıma söyleyebilirim. Türkiye'deki kadın hareketinin tümüne, sadece kadın hareketinin değil, Türkiye'deki hak hareketlerinin tümüne çok şey borçluyuz diyerek kapatabilirim ben. Rauf, son sözü sana bırakmış olayım. Evet, yani karşımızdaki özgürlükleri budamak için mücadele edenlerin istikrarından istikrarı kadar istikrarlı bir direniş olduğu kesin. Ee, onun ortadan kalkmaması e, lazım. Yani bir dilek değil. Onun ortadan kalkmaması gerekiyor gerçekten. Öyle olursa daha güzel yarınlar göreceğiz. Ee, çok e, iyi zamanlar geçirmiyoruz. Dünyada e, başımıza gelmeyen şey kalmadı. Bir uzaylı istihası kaldı diye tweet atılan günler bugünler. E, ama e, bir aradayız. Dayanışma halindeyiz. Evet. Böyle. <gülüyor> hani Mart yaşatır, sözleşmesi yok yani. yaşatır diyeceğim o zaman tam senden söz alıp üstüne konuşup kusura bakma rap ama dayanışma <gülüyor> evet, yaşatır İstanbul sözleşmesi yaşatır diyelim bizde. Bu haftada diğer kamda bu kadardı vaktimiz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.